Gözden kaçırdıklarımız ya da ilgi duyduklarımız için haberimiz olsun başlıyor. Hazırlayan ve sunan Binder Vatansever. Bu bölümümüzde İsa hakkında bütün bildiklerinizin, bütün anlatılanların ve yüzyıllardır süre gelen bütün inanışların yanlış olduğuna dair bir görüşü dile getirmek istiyoruz. İmkansız diyorsunuz ama yazar Michael Bagand hiç de böyle düşünmüyor. Ona göre Hz. İsa ile ilgili bilinen çoğu gerçek aslında gerçeğin kendisi değil. Michael Bagand, Hristiyan dünyasını çok kızdıran şu tezi öne sürüyor. İsa, ben Tanrı'nın oğlu değilim demişti. Bu tabi ki Hristiyanların şu ana kadar oluşturduğu ve üzerine titrediği bütün temel inançlara meydan okuyan bir sav. Hz. İsa'nın mektupları 1960'larda Kudüs'te bir evin altında duruyormuş. İki rulo halindeki bu mektupları bugün Vatikan'ın elinde bulunduğunu iddia eden Begint, mektuplarda Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu reddetmesine karşın Tanrı'nın ruhuna sahip olduğunu söylediğini iddia ediyor. Tabi Vatikan bütün bunları yalanlıyor. Peki ya bu mektuplar ortaya çıkar ve ayımda görülecek davada delil olarak sunulursa ne olur? Şurası muhakkak ki Hristiyan dünyası bu davadan çıkacak sonuca göre büyük bir sarsıntı yaşayabilir. Bu konuyla ilintili başka değinmek istediğimiz bir hususta günümüz Türkiye'sinde Kutsal kitap yani Kitabı mukaddes olarak bilinen ve herkesin aslında buna İncil dediği kitaptan bahsetmek istiyoruz. Kitab-ı mukaddes aslında iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümüne eski ahit, ikinci bölümüne ise yeni ahit deniyor. İlk bölümünde 39 tane kutsal metin var ve bu metinler Yahudilere ait. İkinci bölümde 27 tane kutsal metin var ve bunlar da Hristiyanlara ait. Bu ikinci bölümde yer alan 27 kitaptan ilk üçüne Snoptik deniyor Snoptik yani üçünün de benzer olayları anlattığı anlamına gelen bir tabir. Dördüncü bir kitap daha var yani Yuhanna bunların dışında. Evangelistler bu dördüncü kitabı aynı anda kabul ediyor. Evangelistlerin tamamı protestan. Bu protestan hareketin içinde şöyle bir durum var. İsa'nın Bakire'den doğma meselesi diğer üçünde yok. Bir tanesinde var. 16 yaşında küçücük bir bakire kız dünyaya bir çocuk getiriyor. Hiç kimse bundan söz etmiyor. Bu dört kitabında gerçekte İsa'dan en az yurt sene sonra yazılmış oldukları ortaya çıktı. Yani İsa'nın kendi yaşadığı dönemde yazılmamış hiçbir belge yok. Böyle birisinin yaşayıp yaşamadığı bile belli değil. Ama seneler sonra birileri oturup böyle bir olay yazıyor. Ee, bize esas ilgilendiren kısım e, 325 yılında İmparator Konstantin tarafında İznik'te toplatılan birinci Ekümenik konsül. Bu konsülde İsa Konstantin'in emriyle devlet tanrısı haline getiriliyor. İsa'nın kendisinin böyle bir iddiası zaten yok. Son 3-4 yılda yapılan kazılarda İsa olarak anlatılan şahsın Nide Kemalhisar'da yaşamış Apollonius adlı birisi olduğunun anlaşıldığı da ortada. Ee, onun hayatı alınmış, buraya monte edilmiş. İncil'de anlatılan İsa gerçekte ortada yok. Düşünmek ve sonucu bulmak sizler ait. Görüşmek dileğiyle. Podcast yayınlarımızı www.haberimizolsun.org web adresimizden takip edebilirsiniz.